Cenab-ı Hakk'ın hızasına kilitlenmeliyiz, her zaman doğruları söylemeliyiz. Netice olur ya da olmaz, o bizim gücümüzün dışındaki bir şeydir. Hatay'dan beri şöyle sormuş demiş, Hocam açıklamalarınız karşısında biraz şaşırdım doğrusu. Cemaate ve e, ortada dolaşan o bedduaya karşı daha keskin sözler sizden bekliyorduk. Şimdi bu cemaat kendi imkânlarını, Kur'an'ın gerçeklerinin yayılması için hiç seferber eder mi? Biz böyle bir ümit mi taşıyalım dediklerinizden. Şimdi seferber edip etmemesi ayrı bir konu. Ben orada, o gittiğim zaman çok açık ve net bir şekilde Fetullah hocaya bunları söyledim. Şöyle şöyle yapmanız gerekir diye. İşte az, orada e, mutabakat metninde az önce size okuduk. Yani bizit bilen bilir. Yani öyle Allah hamdolsun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 İşte ona karşını o alacak. Bugün ben Müslümanım diyenlerin %99'u o lanetin altındadır. %99 de herhalde çok abartını değil, biraz da küçük bir rakamdır. Ben size onu da söyleyeyim. Nedir o? Allahü Teala Bakara 159'da ne diyordu? 159. 159'du değil mi? اِنَّ الَّذ۪ينَ اِكْتُمِنَا مَا اَنْزَلْنَا مِنَّ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَةِ İndirdiğimiz o açıklayıcı ayetleri ve doğruyu gösteren ayetleri gizleyenler. مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ fil الْكِتَابِ Bu kitapta insanları açıkladıktan sonra. اُولَٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ Allah onları lanetler. وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰئِنُ Lanetleyenler de lanet derler. خَ وَإِلَّا الَّذ۪ينَ تَعَبُونَ بَعَدْ دَعَلْكَ Bundan sonra tevbe eden, durumunu düzelten ve beyan edenler hariç. فَوْلَا كَتُوبَ عَلَيْهِمْ Ben onların tevbesini kabul ederim. وَاَنَ التَّبَّابُ الرَّحِيمُ Ben tevbeleri kabul eden ve merhametli olanım. اِنَّ الَّذ۪ينَ ve ma تُوَهُمْ Ayetleri gizleyen, bak bir tane ayet olsa, onu gizlemiş olarak ölenler, Bak küffar diyor Allah onlara kafir diyor. Ülalik alemlar <gülüyor> netullah ve meleket ve nasiyetimayin Allah'ın melekleri ve bütün insanların lanet onların üzerinedir. Bugün Müslümanlar Kuransız bir Müslümanlık yaşıyorlar. Bütün bu sıkıntıların kaynağı o Kuransız bir Müslümanlık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 ona uymadıktan sonra Ondan sonra da millete dindarlık çakası satılır. Yani bizim bütün gayretimiz madem Kur'an'ı Kur'an-ı Kerim'e inanıyorsunuz o zaman Kur'an-ı Kerim'e gelin. Ama bir kesim Kur'an'ı bırakmış yerine başka kitapları koymuş. O kesim artık kendine Müslüman demesin lütfen yani, bu milleti artık bu kadar da kandırmayın ya. Başka bir isim bunun kendinize. Evet. Hocam, evet. evet. İslam'ın tam istediği huzur ve fikir hürriyetini ortadan kaldırmak isteyenlere ve üstelik bunu din adına yapanlara Kur'an Müslümanlığını şiar edenlerin tavrı ne olmalı? Son cümleye miyim? İslam'ın istediği huzur ve fikir hürriyetini ortadan kaldırmak isteyenlere karşı tavrımız ne olmalı? İşte bu az önce okuduğum ayet işte. Onun tekrara gerek yok. Cenab-ı Hak onu söylüyor. Yani onlara karşı en dik duruşu sergilemek zorundayız. Evet. Tevbe suresinin 11. ayetinde dinde kardeşiniz diye bir ibare kullanıyorlar. فَإِخْوَانُكُمْ فِي diye. Hucurat Suresinin 10. ayetinde de اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ Mü'minler ancak kardeştir deniliyor. Bu kavramlar arasında bir fark var mı? فَإِنْ تَابُوا ve السَّلَاةَ وَاَتَوْزُزَّكَاتَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ Eğer tevbe ederler, yani bu müşriklerle alakalı, tevbe ederler, namazı kılarlar, zekatı verirlerse, yani öyle laflı olmaz sadece. Hadi bir göreyim bakayım. Namazını kıl zekatını ver. Onlar dinde kardeşlerinizdir ki buna tabi mümin olan insanlardır. İnmel mümini ona ayet kelimesi de diyor. Sadece müminler kardeştirler. Evet. Aynı şey anlatıyor. Sa'id Nursi'nin mektubatında Peygamberimizin mucizeleri anlatılırken. Namaz kılarken önünden geçen çocuğa Allah eserini kaybetsin diye beddua etmiş Peygamberimiz ve çocuk kötürüm kalmış. Doğru mu bu? Var mı böyle bir şey? Böyle şey olur mu ya? Böyle böyle bir şey olur mu yani çocuğa Rasulullah öyle bir şey söyler mi? Yani şimdi. Biliyorsunuz İsa Nur'larla ilgili en az 2000 sayfalık bir belki de daha fazla yani şeyimiz var. Sistemimizde yazılar var. Yani Allah'ıh Kur'an'ın indirildiği yerden Kur'an'ın alındığı yerden alınmıştır diyen bir kişinin hangi sözüne inanılır? Kendi yazdığı kitaba ...bana yazdırıldı diyen bir kişinin hangi sözüne inanılır? Evet. Mü'minun suresinin 100. ayetine göre Ölenler geri dönemiyorsa eğer İsa aleyhisselam ölüleri nasıl diriltti? Onlar toprak olmamışlar mıydı? Evet. İsa Aleyhisselam'ın o yaptığı şey bir mucize, Rasullüğünün, Allah'ın Rasul olduğunun bir delili. Dolayısıyla onlar mucize dediğiniz zaman yani istisnai durumlar demektir. İstisna da kaydeyi bozmaz. O zaman şunu da söylesinler, Musa Aleyhisselam'ın değeneği yı nasıl yılana dönüyordu, bugünkü değnekler niye dönmüyor? E sen de Musa ol bakalım, Şimdi bir de Musa olmakla da olmaz, Cenab-ı Hak onu emredecek ki olsun. Namaz kılarken Fatiha'dan sonra okuduğumuz surenin, yani zammı surenin ilk rekattakinden uzun olmasının mekruh olduğu söyleniyor. Yani ikinci rekatta daha uzun kırat yapmak mekruh deniyor. Ee, bu konuda ne dersiniz? Ya bunların bir delili yok. Yani ikinci rekatta okunan, birinci rekattan uzun olursa mekruh olur. Bunların bir delili yok. Cenab-ı Hak ''Benim dinime yardım edene, Allah da yardım eder ve ayaklarını sağlam bastırır.'' buyuruyor. Şu anda sizi burada dinliyorum ve bir şeyler yapmak istiyorum. Eminim ki benim gibi kardeşlerim de var burada. Sorum şu, ben geçimimi sağlayan ancak ailemle geçinebilen biriyim. Kur'an'ı nasıl anlatabiliriz? Neler yapmamız lazım? Bizlere bir yön gösterirseniz çok seviniriz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i önce çok iyi kavrayacaksınız. Yaşayacaksınız ve çok iyi bildiğiniz ayetleri anlatacaksınız. Çok iyi bilmeden olmazsen, yani. önce çok iyi yetişmemiz lazım. Ondan sonra bildiğimiz yaşamamız lazım ve bildiğimiz şeyleri anlatmamız lazım. O zaman vazifemizi yapmış oluruz. Evet. Meskenlere izinsiz girilmesi hakkında bir şey sormak istiyorum. Örneğin günümüzde adam eşini çocuğunu bıçakla silahla rehin almış.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 Tabi onun devamı olacak bir soru. Ee, peki, yetim hakkı, kamu hakkı yiyenlerin de evlerine girilemeyecek mi? Hırsızlığı ortaya çıkarmak için uzun uzun takip yapılıyor bugün. Adamlar bunu yapıyorlarsa ilerleve devam mı etsinler? Hırsızlığı takip etmek için takip olmaz. Bir kere şu polislik ve jandarmalık konusu da bize sonradan girme bir şeydir. Bizim sistemimizde her Müslüman, polisstir, jandarmadır, savcıdır. Kimin hakkı yeniyorsa o kişi gelir mahkemede ispatlar. bugünkü gibi kimse kimsa adına yani şey devlet diye bir tüzel kişilik yoktur ki birisi devlet adına hareket etsin. Öyle şey yok. Herkes kendi hakkını korur. Korumuyorsa vazgeçmişse o zaman geçtiyse geçti ve bugünkü gibi bir hantal devlet de yoktur şeyde İslam'da. Yani bu bugün bir acayip bir yapı var yani çok hantal bir devlet yapısı var. Bugünkü bugünkü devletler Allah muhafaza bir sarsılsalar çökmeleri bir an meselesi olur. Çünkü bu hantal yapıyı öyle devam ettirmek kolay değildir. Evet.